Müller her mix. son numuneyle Almanya'ya gitmiş. Almanlar işi hep bizde tutuyorlarmış. Bizden birinin işittiğine göre madenin madenin binde on beşi altın kalanı bakır, demir ve demiş. Elde eden bir milyon beş yüz elli bin kilo istihsal edilmiş maden var üretilmiş. Bunun bir milyon üç yüz bin kilosu Almanlara on kuruş, otuz paradan burada yerinde teslim olunmuş. 1918 yılı. İlk ayına kadar 610 bin kilosunu sevk etmişler. Fakat bunlar da kısmen Osmaniye'de, o bölgede Osmaniye, aynı zamanda Akkoyunun bölgesinin, e, e, kalesinin bulunduğu da yer. Kısmen de diğer inmiş. İstanbul'a henüz az kısmı gidebilmiş. Bundan başka İskender'de 300 bin küsür kilo bakır dahi Almanlara verilmiş veya satılmıştır. Bunu vaktiyle Almanya'ya nakletmişler. Bu bakırımızda altın dahi bulunduğu, madem mutasarrufu bulunan, 1913, Maden mutasarrufu, isme dikkat edin, Ermeni Mihran Efendi bir Amerikan misalesini okumuş. Makale şu demiş. Türklerin Ergani madeninden, yılda İskender'ın ambarına naklettikleri 400 bin, 450 bin kilonun nakliyesi için verdikleri 3 bin lirayı, kilosu 30 parayı veriyordu. İngilizler Londra'daki tasfiye neticesinde aynen altın olarak alıyorlar. Türklerin gafletine hayret. Demek ki bizim nakliye için verdiğimiz miktarda altın bakırın içinde varmış. Biz bu surette nakliye ücretini bir misli fazlasıyla verilmiş olduk. Miran efendi, Bitlis'e mülke müfettişi tayin olunca yerine Dikran efendi gelmiş, isimlere bak. Ermeni tehdiri başladıktan sonra kürt mutasarruflar tayin olmaya başlamış. Fakat her gün mutasarruf değiştirilmiş. Şimdiki halde işleyen madenin yüzde on beşi halis Fakır'dı. ve dünyanın en zengin namarıdır, doğrudur. Almanya'daki yüzde ikimiş, çok zengin sayılan Avusturya ve Amerika'da yüzde sekiz imiş. Madenin kuzey cihetindeki yüzde sekiz olan yerleri işletemiyormuşuz. Çünkü fırınlar eski sistem olduğundan dehşetli odun sarfiyatı oluyor. Odun nerede? Hepsinde. Odun nerede? O bölgenin havalisinde. Kürt bölgelerde. Detaylarına geliriz sonra. Prizman bakır madeni yüzde on ikiymiş ve halktan birkaç ay derdiler 99 dokuz yıl müddetle İngilizlere verilmiş. Hükümetin işlettiği eski ocaklara muattalmış. Yine o civarda Hoşin köyünde dahi ayrı bakır varmış. O cehette mevzul kurşun da varmış. Doğu tarafta madene 5 saat mesafede Tek mevcut krom madeni de bulunuyormuş. Madenden akan sudan günde 18 liralık bakır gittiğini Almanlar söylüyorlar. Halbuki Amerikalılar onu 80 lira tahmin etmişler. Bu suyu bir setle kapatarak bugünkü karhane önünde 25 metre su elektrik istihsali ve tasfiyesiyle içindeki bakırı da bakırı da havai tellerle buraya alınmasını tasavvur ediyorlar. Korkunç, korkunç, korkunç. Bakırın içi altın yükü ayrıştırma olduğu zaman ortaya müthiş bir servet çıkıyor. Bunu tespit edenler, orada bulunan e, Ermeni mutasavrıflar. Hmm. 1915, e, İsliyan Tehcir bir katliamdır tabii ki. Bu ekonomik kırımın bir başka boyutudur. Büyük bir yağma girmektir. Alman kapitalizminin e, bu bölgeye yerleşme sürecinin e, kanlı ucudur. Emperyalizmin e, bu bölgeye yerleşirken e, araç olarak yerli halkları e, kullanan büyük bir e, kırım uygulamasıdır. buna dikkat etmek lazım. Bu tasarruflar kimler? Ermeniler. Ve çığlık çığlıklar Diyorlar ki buradan altın gidiyor, bakın gitmiyor. Bunu bize söylüyorlar. Siz buradan altın naklediyorsunuz. Bunu söyleyen Ermeniyi orada emperyalizm bırakır mı? Görende bırakır mı? Alman emperyalizmi bırakır mı? Çünkü sahiplenecek, ele geçirecek bunu. Yani böyle bir durum var. 5'in için yani az bilinen bir nokta. Madenden Mauro Cardatolar vardı. Rus vatandaş aynı zamanda. Onların da burada e, e, maden imtiyazı elde etmek için bazı çabaları vardı. Tabii yapamadılar. Yani e, görüyoruz İngiliz emperyalizmi çünkü e, bakır ayrıştırma ve buradan altın elde etmede uzmanlaşmış vaziyette ve şu var. E, e, çok büyük e, bakır spekülasyonlarına sahne olan bir yahu finans e, e, ticaret alanı var e, orada. E, onun dışında metal borsası nerede? Halen de. İngiltere'de. Yani dünya metalleriyle ilgili fiyatlandırmayı orası yapar. Dünyanın en büyük e, metal şirketi Rio Tinto'nun ortakları arasında kim vardı İngiliz Kraliyet ailesi. İngiliz Kraliyet ailesi dünyanın en kirli rekanının düzeneklerini işleten enteryal bir, bir geleneği kurucusudur. Victoria ne? Yani Kraliçe Victoria'nın e, torunu kim? Dünyayı kana ve ateşe boğan Alman imparatoru Kaiser II. Bihar. Akraba dırlar. İç içe Yani ya onlar bir büyük enternasyonaldir. Vuruşan halklardır. E, şimdi bunlar tabii çok önemli bir gire. Maden ocaplarını ziyaretin diyor. Ondur pazartesi sabahı maden ocaplarını gezeceğimi Alman mühendislerinden haber vermiştim. Sabahleyin maden ocaplarına mahiyetindeki zabitlerle birlikte çıktım diyor. Devam ediyor. İki Alman mühendis, bir de Alman doktor var. İş başlıları içinde Alman olanlar bulunuyor. İşçiler Kamile Türk'tür madenin yüzde nisbetleri hakkında Almanlar malumat vermekten kaçınıyorlar. Türk paşası malumat alamıyor. Ocaklara giden yolların yüksekliği çok yerde az olduğundan diyor devam ediyor falan filan. Henüz yapılmakta olan bir sondajdan çıkan bir parçayı Alman iş çavuşu bir cemile olmak üzere bana verdi. Buna Alman mühendis dehşetli kızdı ve herife ağır sözler söyledi. Ben parçayı hemen cebime aldım. Mühendisin sözlerini anlamamazlıktan geldi. Bu parçayı şimdiye kadar topladığım malumat ve müşahadelerine dayanarak yazdığım bir raporla dolunca harbiye nezaretle gönderdim. Bu raporda sondajların Almanya'ya kaçırıldığını, bunun önünü almaları lazım geldiğinde bir mütala şeklinde yazdım. Akşamüstü benim için saatlerce çalışan ve hayli zahmete giren Almanlara bir çay ziyafeti verdim. Sondaj parçasının elime geçmesinden sıkıntıda oldukları fark oluyordu. Seyahat kafilerimiz benimle birlikte beş sabitten tereddüt ediyordu diyor. Ee, devam ediyor. Şimdi Ve daha iyi değil. Harput'u anlatıyor. Orada işte çocukluğu da geçmiş. Cuma günü de Harput kasaba ve kalesini gezdik. Akşam Alman tayyarecilerin yemek davetine gittik. Ergani madenindeki Almanlara çay ziyafeti vermişti. Onlar da buraya tebhira çekerek böyle samimi mukabelede bulunmak istemişler. Buradan Ergani'deki Almanlara selam yolladı. Tayyare filosu var. Bölgede. Tayyaret, Alman'da buraya üs kurmuşlar, Alman üssü var, Alman tayyare üssü var. Alman ustalar orada, kurup mühendislere orada. Dünyanın en büyük silah imparatorluğunun o bölgede konu var, gelmiş yerleşmiş. Crown Politik, Crown Politik. 1922 sene Mustafa Şerif Önal, önemli bir isimdir. Daha sonra e, Türkiye'de devlet sanayi ofisinin de başında bulundu. Sovyetler Birliği'ne gönderilen içerisinde de Almanya'da eğitim görmüş bir mühendisiniz Önemli bir isimdir. E, Atatürk'ün sofrasından korktuğum, özel çıkarlara e, yönelik, İş Bankası'na yönelik tavrından e, dolayı Mustafa Şeref'in iktisat vekilinin, ki o gittikten sonra yerine Celal Bayar geldi, yakınıdır. Mustafa Şeref'in yakınıdır. 1922'de Mustafa Şerif Öna'ya, Kazım Karabekir, Türkiye'nin endüstri planlaması veya işte imkanları üzerine bir rapor hazırlamasını ister. Oturup üzerinde bir rapor hazırla kendinde. 1922, Kazım Karabekir, sonraki yıldızının sönüşünde, Kazım Karabekir'in tasfiyesinde Kazım Karabekir acaba Harbiye nezaretine, dolayısıyla Alman ıı, istihbaratına, Alman istihbaratı haliyle bütün belgelerini kaçıramadı, oradan başlarına akan bilgiler etkili olmuş budur, sonucu orta evde duruyor, ailesi araştırmalı bunu. Kazım Karabekir çünkü bir parladı bir söndü, bir parladı bir söndü. Ve e, bu e, çok önemli bir rapor. Örneğin Kemal Paşa'da böyle bir rapor bulamazsınız. Kemal Paşa Viyana'da, Kars-Pak'ta günlük tutar. Buraya gelmiştir. Diyarbakır'da koronlu komutanlığı yaptığı dönem vardır e, notlarında. E, ordunun ihtiyacı için Kemal Paşa buradan 3 bin, e, kilo civarında bakır almıştır. Çünkü Mermikova'nda bulunur. Ama mesela ne kuruttan bahseder ne gitmiş, seyahat etmiştir Kemal Paşa. Bir satın bulunamam. Acaba derim bu rekabetler içerisinde e, ilmek ilmek örülen e, noktalar, çünkü bunlar önemli. E, Kazım Karabekir bize Kron politiğin yolunu işte. eşit. Yani Bolkeden şu an çok açık anlattı. Burada Almanların konunu anlattı. Alman tayyarelerinden anlattı. Evet. Yani maden Emanet bitmiş, Özel yönetim bitmiş, Almanya'ya gelmiş. Burada bir kola bir kurma hazırlığı içerisinde. Savaş bittikten sonra bölge bir Alman bölgesi olacak. Tayyare filoları olacak. Alman mühendisler kurup endüstrisine bağlanacak. Muhtemelen Deutsche Bank şubesini açacak. Burada böyle bir yapı oluşturacak. E bu yapının bütün ipuç, ipuçlarını bırakalım. Bütün bu yapı olduğu gibi Ortaya yerde duruyor. Yani şimdi eğer 1915 Kırım'ı ele alınacaksa bu noktadan ele alınma. Niye bu haptalara dikkat çekilmiyor? Niye kapitalizmle, kapitalizm emperyalizmle e, bu e, Kırım arasında bağlantı e, kuruluyor? Alman emperyalizminin bölgeye yerleşmesi. İngiliz emperyalizmi, Alman emperyalizmiyle elbette ki ulusal emperyalizmler e, birbiriyle bir çatışma halindedir. Ama bankerler, finans kapitaller, örgü iç içebilirler. Evet. Yani e, örneğin Hanover üzerinden e, İngiliz kapitalizmiyle Alman kapitalizminin harmanlanması var. Orada gene ham madde imparatorlukları var. Bağdat, e, pardon, Berlin-Bağdat demir yolu hattı, müthiş bir hikayedir Almanya'nın, zaten 1. Dünya Savaşı'nın laboratuvarı gibidir öncesinde, bütün diplomatik savaşlar onun üzerinden e, yürür. Bakarız bir noktasında İngilizler ortak olmuşlar, zaman zaman Fransızlara paylar verilmişti. bunu bankerler üzerinden yürür. Dünyanın en ahlaksızca e, yürüyen e, işidir, e, bir e, bankerler e, e, e, düzeneydi Bir bankerler e, yoğunulması birlikleridir. Ben buna Hanover kapitalizmi diyorum ve bunun e, taçlarla da ilgisi vardır. Victoria ile ikinci ilhemle iç içe geçmişlerdir ve bu yapı bu bölgede de yansımalarını bulmuştur. Ee, Kazım Karadaki böyle Kemal Paşa'ımız Atatürk'ün Almanya-Avusturya gezileri aldığı kitaptan. Essen'de kurup fabrikalarını ziyaret. Lelevat Vahdettin, gerisindeki de Mustafa Kemal çıkış yapıyorlar. Neredeler? Prens Valdemar olduğu halde Bat-Kreuznaç'taki genel karargattan çıkarılarken, 22 Aralık 1917 Cumartesi, yani, e, Paşa'nın hemen hemen maden ziyareti, yani Sabahleyin Essende Essen'e götürecek özel tren hazırdı. Kuzeye doğru Rhein Ovası geçilerek Rhein Reyn mehri boyunca Essen'e gidilecek. Essen'de Alman ve Türk savaş cephelerini ağır silahlamı yapan kurup fabrikaları gezilecekti. Uzun bir yol olduğu için konuklar erkenden hazırlanmış kahvaltılarını almışlardı. Strasbourg kısa bir beda töreninden sonra trene bindiler. Yol boyunca Vanheim, Mainz, Koblenz, Köln, Düsseldorf şehirleri geçildi. Öğleden sonra Essen'e girildi. Garda belediye başkanı, Kup kurup fabrikası ileri gelenleri karşıladı. Dolayınca kurup fabrikalarına gidildi. Kurup ailesi adına Baron Gustav, kurup von sahibi olduğu sa, kurup fabrikaları savaş boyunca bütün üretimini ağır harp sanayine vermişti. Türkiye'nin de silah siparişleri vardı. Birkaç yıl önce Hüseyin Carit Yalçın'ın da bulunduğu bir Türk parlamento heyeti Almanların daveti üzerine Esen'e gelmişler. Kurup fabrikasını ziyaret ederek dökülen topları yerinde görmüşlerdi. Baydettin verilen izahatı dikkat ediliyor Mustafa Kemal Paşa bazı silahlar üzerinde fikirlerini söylüyor. Fabrika 3 vardiya ile çalışıyor. Bu vardiyaların tümünde 75 bin işçi çalışıyor. Bunun 35 binin kadını. Saatler geçti, akşam oldu. Fabrika sahibi Grup Bohlen, konukları kendi köşkü olan villaha böyle davet etti. Villa 100 kişilik bir sofra hazırlamış. Herhalde bu kadar bilgi yeter. Yani içim pomayı e, kurup hammaddeler, bakır, yeni e, dünya nizamı, bu nizam çerçevesi içerisinde Endüstrünün e, rolü e, konumunda e, ayrı çerçeveler oldu. Yani çok ayrı değil. elbette de dünya aynı noktadan bakıyorlardı ama e, e, biraz daha netleşmiş oluyor. Bu bir Kazım Karabekir, e, Sadmısır ya Kemal Paşa eleştirisi değil. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Kemal Paşa kulübü Kemal Paşa kulübü gitti. Kemal Paşa Almanlardan e, nişanını aldı, madalyasını e, aldı. Bunların hepsi oldu. E, bunu bunu doğal karşılamak lazım. Bu artık bir üst aşama. Şöyle üst aşama, artık Türkiye'ye kapitalizmin, modern kapitalizmin kurumları e, ilişkilerini e, tam anlamıyla yerleştirmeden giriş yapacak. Türkiye piyasalaşacak, piyasalaşan Türkiye dünya sistemiyle bütünleşecek, yeni söndürgecilik Türkiye'de bayraksız istilasını gerçekleştirecek. E olacak? Burada siyasi program, siyasi hakimiyet bizde, ekonomik hakimiyet sizde şeklinde cereyan edecek. Bu grup ziyaretinin başka bir anlamı yok. Çünkü burada istiklali tahammın ekonomik boyutu zaten hiçbir zaman gündeme gelmedi. Talep olmadı. Böyle bir program yoktu. Böyle bir program hiçbir zaman da zaten işlemedi. <gülüyor> bu kurup ziyareti e, bu bakımdan önemlidir, anlamlıdır. Ve e, bir e, önderin bilinçaltının yerleşmesi bakımından dünya güç merkezlerini algılaması bakımından, dünya endüstrisini, tekelci sermayesini algılaması bakımından bu anlamda bir endüstri imparatorluğunun gücünü algılaması bakımından son derece değerli. Paşa daha sonra nereye gitmiştir? Karsba'da gitmiştir. Karsba mesela dünya yahudiliğinin en önemli merkezlerinden biridir. E, yani Öyle ucuz bir yer filan da değildir. Gitmiştir paşa orada kalmıştır. Kaplıcalara gitmiştir. Bu arada işte Vahdettin iş başına gelmiştir. Fazla değişim yoktur. Fazla değişim yoktur. Cumhuriyete akışta da. Yataylarına gireceğiz bunlara. Şimdi zaman zaman tabi tekrarlar da olacak ama şu bilgiyi de vermek şart. Şimdi bir kitap daha var. Sadreddin Enver, Dünya Ham Madeleri, Ticareti ve Savaşı, 1944. İlk ve şumunlu Dünya Bakır Anlaşmasına orta çağlarda rastlıyoruz. Fugger adındaki muhtelif memleketler tüccarlarının iştirak ettiği sendika, buna tiros demek daha doğru. Bilhassa 15. asır ortalarına doğru dünya piyasasında hakim bir rol oynamıştır. Benim Boşular Hapishanesi kitabımda dünya bankeri gelen Fugger'lerin İspanya'yı nasıl ezdiği, sömüldüğü, yani İspanya'nın... Ee, ee, bu Amerika'dan akıttığı kaynaklar, İspanya sağlam bir inek gibi sağlarken, Fuggerler eliyle, felmen kapitalizmine, oradan da İngiltere'ye aktı ve dünya kapitalist birikiminde çok önemli bir rol oynadı. Fuggerler çok önemli. Bu tarihten sonra dünya bakır piyasasında esaslı anlaşma geçen olmuş boyunca 1840'tan 1860 senesine kadar devam etmişti. Sıvense A izahet yani birliği namı altında bakır tasfiye ve imalat haneleri sadece tekelci bir zihniyetle anlaşmışlar ve kırmızı cevher üzerinde bir hakimiyet tesis etmişler. Değil mi anlaşma? 1840'tan 1860'a kadar bir tekel var. Tıpkı petrol politikte olduğu gibi anlaşmışlar. Fiyatları kendileri belirliyorlar. Niye? Çünkü artık dünyanın gündemine onların tabiriyle endüstri girmiş. Ham maddeler, büyük tekeller tarafından kontrol altında alınacak. Kapitalizm böyle işler. Serbest piyasa bir hayaldir onu bırakalım. Yani serbest rekabet bir hayaldir. Evet. Tekerci kapitalizm zaten kapitalizmin kendisidir. Evet. Tıpkı emperyalizmin, e, kapitalizmin en yüksek aşaması değil kendisi olması gibi. Fakat Sven Tröst'un kuvvetinden gayrı şimri olarak istifade etmesi Şili mahallencilerini haklı olarak diyor Devam ediyor. Şili daha bakır servet anlamında o dönemde problemler yaratıyor. Biliyorsunuz, Şili'de allenlerin demlenmesinde bakır rol oynadı. Bu süretle piyasaya mühim miktarda bakır arz ediliyor. Bu vaziyette daima bakır Fiyat düşüyor. Svenseya telosu istifade ediyordu. Bunun üzerine İngilizler spekülasyon vaziyetinden kurtulmak için çin madencileri istisallerine yüzde kadar tahdit etmişler. 1875 tarihindeki fiyat düşüşü de bakır madenciliğinin karını azaltmış ve istisal masraflarını tenkis mecburiyetine başırl etmişti. Dünya piyasasının gayrimüslim vaziyeti. Diyor, devam ediyor, stoklardan söz ediyor. Buradaki büyük spekülasyonlardan, bakır üzerinde oynanan oyunlardan geliyor geliyor, bizim için önemli olan nokta şu. Fransız bankaları mevcut mallarını piyasaya arz etmişlerdi. Bu hadise üzerine Amerika müstahsillere vaziyet protesto ederek eğer satışı durdurmazlar ise bakır fiyatını 23 İngiliz'e kadar düşeceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine baron girişim müdahalesi ile fiyatlar tanzim edilmiş. Hatta bunu mütakip senede, yani 1888'de bakır fiyatı 73 İngiliz lirasının üstünde dolaşarak 105 İngiliz'i bulduğu günlerde olmuştur. Dehşem. Baron Hirsch. Baron Hirsch biz Baron Hirsch'in hikayesine hemen girelim. Hemen girelim. Çarkıcı, muazzam hikaye. Baron Hirsch. Siyonist Baron Hirsch. Siyonist Baron Hirsch. Evet Evet burada. Ver ver son var bir değerlendirmesi. Değerli madenden piyasasında her zaman Yahudi'ye rakip olmuşlardır. Modern ekonomik yaşamın kurulması büyük ölçüde ve zorunlu olarak değerli madenlerin elde edilmesi temeli e de, de, demektir, demektir. Ve kimse bu işte Yahudi tüccarlar kadar başarılı içinde ilgi göstermemiştir. Viyana, 18. yüzyıl sonunda hisse senedi piyasasında önde gelen bir merkez olmuştur. Öncelikle Viyana'da büyük önem taşıyan işler genellikle Yahudilerin etkisi ve kredisiyle yürütülmektedir. Kredits, mobil mobilyer diye bir büyük kuruluşları var Yahudilerin. Emil ve Isaac, Pereir kardeşler bunlar Osmanlı bankasında da mayalandırdılar. Bunlar Ütopik Sosyalistlerden Mars'ın ustası olarak gösterilen Saint-Simon'a bağlıdırlar, bu iki Yahudi birader. Mısır'ın sömürgeleştirilmesini yürüten de Sensimona bağlı olan böyle bir gruptu. Türkiye ile ilgili de tasarımlar vardır Periyerlerin ve bunun için zaten yarışmalar da yapmışlardı. Periyerlerin diğer ortağı kimdi? Openhay. İlginç bizim tarihimiz açısından, Ebu Ziya yeni Osmanlı kitabında var. Diyor ki Mustafa Fazıl Paşa o dönem hidirdi. Burada hidiyet üzerinden bir çatışma yürürken Namık Kemali, Ebu Ziya'yı hepsini toparladı yanında Paris'e götürdü. Bakın. Mustafa Fazıl Paşa'nın Mısır'da epey emrakı vardı. Bu emrakini Oppenheim adlı bir sarraflı şirketi yönetiyordu. Mustafa Fazıl Paşa, yeni Osmanlıların finansörü, harçlıklarını veren, hayatlarını temin eden kişidir. Onun parasını yönetiyordu, Oppenheim. Yahudi e, banker, Oppenheim. Bu bilgiler e, Yahudi finans kapitaliyle ilgili. Baron Hirsch, Avusturyalı bir Yahudi şahsiyeti. Şimdi, Hirsch, Siyonist kolonizasyonu en çok destekleyenlerden biri olan Edmund e, Rothschild'den sorumluluğunu 19 yılında devraldı. Yahudi kolonizasyon birliğini Rothschildten devraldı ve sundurdu. Rothschild sanılan maksine Siyonist kolonizasyonla çok ilgiliydi. Filistin'de. Herzl, zengin museliler bir araya gelerek Filistin'i satın alma projesini ilk 2 Haziran 1895'te Baron bir şahı çıktı. Bu kadar önemli bir şahı. Osmanlı'nın borçlarını diyelim, karşılığında Filistin'e alalım. Baroness Clara de Hirsch, 1907'de Selanik'ten bir hastane için 230.000 altın frank bağışlandı, dehşet bir para. Yahudi cemaati için iki ispanser 60 60.000 frank verdi. Hirsch, 1881'de İzmir'deki yeni Allianz israelet el Evrensel İsrail Millî okulları için önemli miktarda bağışla bulundu. Bizim bu okullara öğrenci olarak, girmiş e, ve, ve veya öğretmenlik yapmış. Bu okullarla ilgili iki tane başbakanımız var. Sadrazam Talat Paşa iddiatçı Edirne'de ve Celal Bayar. 1891'de hiç Yahudi Kolonyalar Birliği'ni kurdu. Tarımsal eğitim konusu e, Aliyans İsrailete'nin gündemine girdi. Siyonistlerin önemli sayılabilecek bir kısmı Aliyans İsrailete okulu mezunlarından oluşmaktadır. Tespit Aron Rodrik. Karın'a yakın kendi adıyla alınan mahalleyi yaptı. Şimdi için olan. 1869'da Rumeli Demiryolları imtiyazı Baron Hirş'e verildi. Normal olarak Sözleşme şurayı devlette görüşülmesi gerekirken bu yapılmayıp Avrupa'ya gitmiş olan Nafa Nazırı Davut Paşa'nın bir olup bitkisiyle Hirş'e verildi. Hirş, imtiyaz konusundaki açıklardan yararlanarak çoğu madde yerine getirmeden milyonlarca kâr ederek Avrupa'nın saygı zeklinleri arasına girdi. Bu paşa kim? Nafa Nazırı Garabet Artin Davut Paşa. Şimdi, burada küçük parantez. 1860'da aliyans İsraillet-i sevgi, adalet, özgürlük adına yeryüzündeki tüm İsrailoğullarını birleştirmeye amaçlı yer okul. Sir Moses Montefiore, gelmiş geçmiş en önemli yavru. Krallara yükmeden. Bizim padişahlara da çok e, sözü geçer. Onu e, belirtelim. Bu projenin e, önemli ismi. Hier, 20 Mart 1882'de Bina İdris Tarikatı'nın ilk hocası Almanya'da Berlin'de ABD'den gönderilen bir temsilcinin katılımıyla açıldı. Bir yılda olmadan hocaya yüzden fazla Alman birader katıldı. 1909'da Almanya'da Bina İdris Tarikatı'nın 70 hocası ve 7000 üyesi vardı. Bu son derece önemli bir bilgi çünkü Almanya'nın finans kapitali Ermeni Burjuvazisi'ni, Rum Burjuvazisi'ni ve dolayısıyla onlarla birlikte Ermeni ve Rum halklarını Anadolu'na ezdi. Yok etti. Başka durdu çünkü Anadolu yayılmasını tamamlama ihtimali e, mutlaka görünmüyordu. Baron Hirsch 1873'ün Aralık ayında 1 milyon frank tutarında Erdensek İsrail ve Aliyans İsrail'e e bağışla bulundu. Korkut bir para. İstanbul'da bir vakıf kuruldu ve idare e, kuruma at verildi. Şimdi niye bu kadar üzerinden durdum acaba Hirsch'in? Niye bu kadar üzerinden durdum? Kadar bir şey. Evet ben kitap var. Ergal-i Yatağı, Medeha Muzaffer Baysal'ın kitabı, 1935 İstanbul Devleti Kitap 27 Kitap 27.1943'te .19 Muzaffer Baysal tarafından Memduh Şevket Esen Dağı, CHP Genel Sekreter'dir. Onun bazı özelliklerinden de değineceğim daha sonra. Ona e, saygıyla e, e, armağan edecekmiş bir kitap. Bu kitabın içinden ilginç bilgiler var. Onu, o bilgileri de tabi vereceğiz ama şu var şu var. Tabii. Evet. Aynen okuyorum. Ergani Türk Havluş Şirketinin kurulmuşu. 1915'te. Ergani madenin işlemesi tamamen durmuştu. Bu terafukun sebebi bir taraftan mahkumatın azlığı, diğer taraftan da amele kuvvetlerin harp cephesine gitmiş olmasıdır. Tarihe dikkat edin. 1915. Evet. Harde maden işlememekle beraber jeolojik tepkikler devam etmiş. Bilhassa bir birçok sondajlar yapılmıştır. Bu bilgi dürüst bir bilgi gibi görünmüyor çünkü ne kadar bir cevherin orada yığırı oldu İskender üzerinden çıkarıldığını Paşa bize anlatıyor. Evet. 1918'de madenin imtiyazı itibaren milli Bankası'na verilmişti. Ancak imtiyaz çarpnamesine göre sur yapıldığından itibaren 6 ay içinde bankanın faaliyete geçmesi evet. lazım olduğu halde madenin bu müddet zarfında işletilmemiş olması imtiyazı fesilini ithaç etmiştir. İtibari Milli Bankası imtiyazı aldığı da 10 milyon lira sermayeli bir şirket kurmayı tasavvur ediyordu. İmtiyaz şart muhamesi mucivince varidatı %62 uçuğu devlete verilecekti. Diyor, devam ediyor. 1924'te banka imtiyazı yenilemiş yani itibari milli ve 5 muhtelik müessese ile yeni bir şirket tesis etmeye e, girişmiştir. Ki 1. Sindikat de Enterprises de Orient, Fransız şirketi. Societe Schröder, İngiliz, Kredi, Kreditanstalt, Alman, Deutsche Bank, Alman, 5 Baron Hirsch, Hirsch, Avusturya. Baron Hirsch bu tarihte ölmüştür. Baron Hirsch bu tarihte yok. Ama Baron Hirsch'in bir e, şirket, bir kurum olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Türkiye'de basılan meşhur kadar Baron Hirsch'in vakıf spekülatörü olduğu yazmaz yurt dışındaki baskıda bakın spekülatörü oldu yazar. Karartmaya bak. Evet. Nereden çıkıyor sene 1914? itibarı millinin içerisinden çıkıyor. Yani İddia Terakki'nin bankasının içerisinden Baran Hirsch'in Ahvadı çıkıyor. Siyonist kolonizasyonun en önde gelen ismi milyonlar akıtmış. O bölgenin halkı Tifo'dan, Tifüs'ten, Açlıktan, Veren'den, Frengi'den kırılırken Selamit'te Büyük servetlere, e, kendi e, e, yurttaşları için harcayabilmiş. Baron Hirşi, buraya büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kurumsal olarak, Hirşi bir firma olarak düşünün. Yani bakır spekülasyonunu yapan, bakır spekülasyonunda dünya çapında bir isim olan Hirşi, piyasayı düzenleyecek kadar muazzam bir servete malik olan ve bu serveti Osmanlı İmparatorluğu'nun sırtından yapan, daha doğrusu halkının sırtından yapan Hirşi, Aynı zamanda Ergan Bakır'ın içinden çıkıyor. Bu nasıl bir düzendir ki? İddiatçıların itibarı millisi ki o itibari milli, milli iktisat adı altında kurdu var. Ne yazdık ama kurdurken anda yarısı Deutsche Bank haberinde hisselerin. Bir sürü kurum ve o bir sürü kurum içerisinde kim var? Baron Hirsch var. Siyonizmin en büyük destekçisi Hirsch var. O bölgenin halkı uyuyorsunuz. O bölgenin senelerdir bazı veren imamları halkı unutuyorsunuz. Özellikle din adamları için bunu söylemek gerekiyor. Bunun nasıl farkında değilsiniz? Nasıl bu bilgilere sahip değilsiniz? İlim Çin'de bile olsa gidip alacaksınız. İlim Çin'de değil. İlim sizin önünüzde. Gelmiş Alaman yerleşmiş. Gelmiş Siyonist Yahudi yerleşmiş. Gelmiş Kolonizatör Yahudi yerleşmiş. Gelmiş Sabahaycı yerleşmiş. Gelmiş itibari milli adı altında, milli iktisat altında Deutsche Bank yerleşmiş. Gelmiş Selanik'in fekası, masonlar yerleşmiş, e, bu e, kaynaklar orada Siyonizm'i beslemiş. Orada bugün çok şikayet edin, sokaklara döküldüğünüz İsrail'i beslemiş. 67 savaşından sonra bölgenin zaten ham maddesi İsrail savaş sanayine atmış. Ama öncesinde Hirş'in burada adını görüyoruz. Bu nasıl bir tarih, bu nasıl bir trajedi ve bu nasıl bir karanlık, koyu karanlık? diyor, Selanik'te arıyor da Siyonizm'i kendi burunun dibinde aramıyor. Siyonizm'i orada İmparatorluklar Tarpıhanesi'nde. Hiç çıkmadık orası Arz-ı Mevud. Orası Fırat-ı Dicle arasında. İsrail'in kutsal kutsal, toprak, etti etti. kutsal topraklar, Orası İsrail'in Arz-ı Mevud'u. fırat Dicle arası. O bölge İsrail. İsrail'in o o bölge üzerinde hak iddiası var. Tarihsel e, olarak da. Gene buraya filan yerleşme anlamında değil. İddia ediyorum bu kaynaklar bir müddet sonra bu bölgede İsrail'in kurulmaşmasının mali ve finansal İsrail devletini kastetmiyorum. Odamda e, yer alacak. Bu bu kadar önemli. Yani Baron Hirsch burada yatıyor. Peki İtibar Milli kim tarafından yutuldu? İş Bankası tarafından. Bilmiyoruz. Gizli ortaklarından biri Baron Hirsch değil İş Bankası'nın. Kayda giren bir çünkü İş Bankası daha sonra bunları da vereceğiz. İtibar Milli'yi yuttu. Aldı. İş Bankası İtibar Milli'yi yuttuktan sonra gerçek banka olabildi. Çünkü İtibar Milli kağıt kağıt itibari milli ne zaman büyük güç oldu? Ne zaman ki madenler üzerinde imtiyaz elde etti o zaman. Maden imtiyazı elimizde olmadıktan sonra siz finans kapitalde <gülüyor> hiç anlamına gelirsiniz. Sizi hiç kimse kale almaz. Elinizde kağıt olması önemli değil. Elinizde maden bulunacak. Bu bu işin gizidir. Bu bu işin gizidir. Kapitalist bir gizlidir. Bunu eğilirmek lazım. İş bankası itibar milli yutmadan madeni zaten yutamayacak. Yuttu. Nasıl çiçeğeştirir? Çok önemli. Yani param hiçbir burada yakalanamadı. Sionizmi biz bir an sevdik. Sionizmi imparatorluklar darpanasında arasında. Buramıza bakmak lazım. Şimdi bu kitap önemli. Dünü ve e, bugünüyle o tarih itibarıyla Ergani anlatıyor. O bazı bilgilerde karartıyor değil mi? Bazı bilgiler tabi karartacak. Şimdi örneğin, Türkiye'de ilk iç borçlanma, vatandaşa borçlanma Ergani için kökleri toprak altında bekleyen güzel Erganiye'yi canlandırmak, bayıtırlığa kavuşturmak için Cumhuriyet Hükümeti mali bir operasyon hazırlamıştır. Operasyon hafı o zamanlarda da çok ilginç var. Mali operasyon. Ergani denli yorunu yapmak. Yani bu kaynakları akıtmak. Bu amaca varabilmek için 12 milyon var, iç ödüncü yapıldı. Vatandaştan borç toplandı. Yurttaşların canlar hisseğiyle Ergani ödüncünün 3 bölümü de büyük değerle satılmıştır. %5 faizi ve ikramiyesi olan devlet ve idare-i hususiye ve münakalı devam ediyor. Ee, işte paralar işlenecek diyor. Erdoğan'ın çelikalarla örülecek. Ondan sonra e, burada bir resim var. Resim ilginç. Cumhuriyet'in portresi gibi. Finans Bakanı Fuat Ağralı. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya. Ali Çetinkaya istiklal mahkemelerinin e, nasıl söyleyeyim? Üç Ali'sinden biridir. Acımasız idam kararlarının anisidir. Doğu'da e, şart İstiklal mahkemelerinde o idam kararlarını veren heyet içerisinde. Fırka kumaralarının general ekran bayıdır. İl bayı. Tefik Gür. Şirket direktörü Emin Zencirkan. Bu Zencirkan e, önemli gazeteci Necati Zencirkan'ın Kıran'ın bildiğim kadarıyla e, akrabası. Şimdi epey bir veriyor tabii. Madenle ilgili şunu söylüyor. Umumi harp senelerinde madende çok esaslı tepkikler yapmış olan ilmi heyetler diyor. Yüzde on buçuk yani hani e, Karabekir'in de anlattığı ne kadar e, maden e, oranı var ve dünya mutalaması %4 ve burada ilginç bir bilgi veriyoruz. Rio Tinto bakır madenliği %4 bakırla çalıştık. Şunu görüyoruz. O dönem Türkiye'deki uzmanlar Rio Tinto'yu biliyorlar. Dünya madenciliğinin amiral kendisi. Rio Tinto. Ve e, bütün e, İngiliz Kraliyet ailesinden tuttuğu bugün George Soros'a kadar Rakefellerden Rochelter'e kadar herkes ortaktır. Kapitalist enternasyonali koçbaşıdır. Ve, ve bilgileri de var. Eğer bu konularda böyle e, e, cari falan değil mi? Şimdi buraları biraz haliyle hızlı geçip Önemli birkaç e, noktaya daha değinmek gerekiyor. Burada bir tarih çekiliyor. Ergani'de iki büyük faaliyet cephesi var. Bir tarafta Ergani'ye kavuşacak demir yolu bitirmek için gösterilen coşkun gayret, diğer tarafta teessüsünden beri, yani yapılmasından, kuruluşundan beri hatın yapılmasını sabırsızlıkla beklemekle beraber tesisatını tamamlamaya çalışan şirketin tariheti. Diyor ki şimdi inşaat kısmında bu kısımda İsviçre'li bir müteahhitle yeralı bir sübiyan ve birçok değerli Türk işçileri çalışmaktadır. Biz işçilik yapıyoruz. Müteahhitler onlar. Hani demir mı yürüyordum. İsveçli müteahhitler, Danimarkalı müteahhitler, demir ağlarla hep beraber dünya taahhüt sektörüne büyük kaynaklar ve dünyanın en pahalı demir yolu burada inşa edilmiştir. Bu konuda Alman Müller raporu bak. Ne yapıyorsunuz? O sayede Behbi Koçlar, o sayede diğer önünde gelen müteahhitler ortaya çıktı. Çünkü alt paşar onlar onlardı. Yani komprador, ajantal, derli onların o zamandan mı başardı? Öyle zengin oldular. Tabii Ergani'ye kavuştuktan sonra 1936'ta istihsale başlanan Türk Bakırı dünya piyasasına çıkacaktır. Çok güzel söz. Piyasalaşma 36. Cumhuriyet hükümetinin yüksek siyasetinden doğan yeni ergani Türk parası bayındırılara kavuşturdu. Türk parası. Ne kadar ilginç bir kavram. Yani bu bir mali fetih, mali operasyon ve bir mali evet. fetih. Çünkü o tarihlere kadar orada o para geçmiyordu. Başka bir ticaret kanalında vardı. O bölgeye o sınırları kolay olmadı. Dünyanın en kıymetli bakır membalarından sayılan ve Amerika bakır madenlerinin en zenginlerden müsait değerde olan Ergani bakır madeni tabiatın bütün müsait şeraitini bir araya toplayan bir hazinedir. Bakırın bugün sanayi altın kadar mühim rolü vardır. Çünkü dünya her gün biraz daha elektriğe doğru gitmekte ve her şey elektrikleşmektedir. Bakır'ın bilhassa elektrik ve beyaz kömür tesisat sanayilerinde tuttuğu milim yer insanlar tarafından ilk tanırılan bu madenin çok yüksek bir mevkiye çıkarmıştır. Bu kıymet arkasında koşulduğu için Dünya Bakır İstihsali seneden seneye artıyor. 1850 senesinde Dünya İstihsali 57 bin ton bugün vasatı olarak 1 milyon 600 bündür. 80 sene içinde 32 misine yakın bir arttır. Şimdi bu şekilde devam edip gidiyoruz çeşitli rakamlar veriyor. Senelik mesela var ne kadar üretim var. Mesela 1892'de 663 ton kara bakır. Bu, bu çok kötü. Yani saf değil, işleyecek o sistematik yok ettikleri için cevherak tutuyoruz. 93'te 504 ton, 1894 594, 1900'de 1300, 1302, 1904 1333 örneğin. 1908'de bayağı düşmüş. 239 ton saf bakır. Bu çok önemli. İşleyebiliyoruz. 1908'de demek ki bizim halen işleme yeteneğimiz var ve e, bu önemli bir bilgi. Bu suretle Fevzi Paşa, Malatya Ergane hattıyla yolu, Diyarbakir'e kadar uzatılması 1927 senesinde İsveç grubunun teknik nezareti e, altına tevdi olulmuştur. İşi yapan kim? İsveç'in. İsveç yapıyor. İsveç sermayesi en az Alman sermayesi kadar önemli. Cumhuriyet döneminde en fazla burada iş yapan sermayedir. İsveç anlamadan, burada Kürtlerin ve Türklerin kendi gerçeklerindeki kavramaları çok zor İsveç İsveç, İsveç, İsveç, İsveç dünya metodolojisinin en merkezi, ona da daha sonra geleceğiz, en merkezi güçlerinden biridir. Dünyanın en önemli demir, çelik üreticilerinden biriydi. Şimdi zaten teknolojiler üst aşamaya sıçradı. Öyle oluyor. Yani siz o yeteneği elde ettikten sonra gelişim gösteriyorsunuz. Ve e, bakın ki o demir ağlar örüldüğümüz şimendiferleri e, burada e, yabancı şirketler yaptı Kim yaptı? Otuzlardan sonra işte görüyoruz. Deutsche Bank ve e, kurup birlikte girdiler. Bütün hemen hemen Türkiye'nin e, diyebilirim ki e, bütün endüstriyel e, altyapısının yüzde seksenini kurdular demir yolları dahil. İsveç şirketleri işte Alman Julius Berger şirketi demir ağlarla öldüler. Burada e, Türkler'e işte o Müslüman milli Burcu Razi'ye düşen neydi? Al taşar onu. İşçiliği de bize yaptırdılar ve dünyanın en pahalı işlerinden biri oldu. Nasıl oldu? Krediyle oldu. Öyle o efsaneler bıraksınlar. Büyük kredi aldı. Yabancı sermayeden. O şekilde gerçekleşti ve İsveç'in e, bu buraya ilgisi bitmez. Kron politiğin içerisinde İsveç aranır. İsveç bugün içerisinde de. Önemli Kürtlerin çoğu aynı zamanda İsveç vatandaşlığı, çifte e, vatandaşlıkları vardır. Kürtoloji enstitüleri vardır. Çok çalışır. Hammadde e, üzerine İsveç özel çalışır. Çünkü e, özellikle dünyada hammadde fakiri, teknoloji zengini e, ülkeler büyük bir e, e, şebekeleşme içerisinde tüm maden alanlarında e, kendilerine göre düzenler kurarlar. Taraftaba yaratırlar. Çelişkileri körüklerler. Körükledikleri çelişkilerde ortaya çıkan politik enerjiyi bir zenginlik olarak kendilerine aktarılan en büyük zenginlik, politik enerjidir. Ee, bir dönem e, von Papern'in e, yanında da bulunan, anılarında bu var, öldürülmüş işte Kürt bilgesi vardı. Von Papern'in bir tarafında o durur. o Kürt bilgisi bir tarafında Yunus Nazim durur. Bu da çok ilginç bir durum. İsveç var, e, yurttaşlığı var, bildiğim kadarıyla. yani e, Veya yurttaşlığı yoksa bile bir ayağı sürekli İsveç'teydi. E, Yaşar Kemal e, İsveç'in biliyorsunuz, e, göz göbekler arasındadır. Çok tutarlar. Yani böyle bir durum var. İsveç aynı zamanda dünya silah endüstrisinin en önemli gelen ülkesidir. Silah endüstrisine sahipseniz siz krom politikte rol oynayacaksınız. petro politikte rol oynayacaksınız. İsveç Türkiye'yi hiç algılayamazsınız. Algıramanız mümkün değildir. Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımcısı İsveç'tir. İsveç'e çok büyük imtiyazlar verilmiştir. Araştırsınlar, bulsunlar. Birazdan o detaylara da zaten e, olanağımız olacak. Baron Hirsch meselesi budur. Tabi daha da bunlara dönme imkanımız olacak. E şimdi Baron Hirsch e, yolda yolsası e, yani Sadreddin Enver uzun uzun anlatmış, fiyatları vermiş. Ondan sonra e, oradaki yapılanmayı, tilosleşmeyi e, anlatmış. Bunlar tabi çok önemli. Ee, şöyle bir durum var. Dünyada büyük güç olacaksanız e, mecbursunuz ham maddeleri kontrol etmeye. Yani ham madde varlığını e, kontrol etmeden e, diğer rakiplerinizi tasfiye edemezsiniz. Kontrol altında tutamazsınız. Dünyada e, önemli bir güç haline gelemezsiniz. Sizin ihtiyacınız olmasa bile muhtemel potansiyel maden yataklarını maden merkezlerini dahi kontrol altında tutacaksınız. Çünkü maden aynı zamanda enerjidir. Metafiziği vardır. Politik enerjidir. Madenin olduğu yerde çatışma mutlattır. Orada çatışmayı tohumlar var, özellikle açığa çıkan politik enerji servetin ta kendinizdir. Onun üzerinden çünkü istediğiniz taşları yerinden oynatabilirsiniz. Siz o bölgede bir müddet büyük kanlı kapışmalar yaratırken, dışarıya kan maslara akar, kan kromları akar. Anadolu kanlı toprakları kanlı krom, kanlı bakır, Ermenilere yapılan, Türklerin başına gelen, Kürtlerin başına gelen, Birinci e, Dünya e, Savaşı'nda Almanya ayırmacılığı, o meşhur hat yani Berlin-Bağdat hakkı den, e, sözünü ettiğimiz e, bunun getirdiği bir buçuk milyondan fazla insanın cephelerde e, e, başka yerlerde hedef olması, yok olup gitmesi e, bunları hep bu bütünlük içerisinde e, değerlendirmek e, gerekiyor. Şimdi bu e, bu tabi rakamlar ilgilisine bu, özellikle Svensa üzerinde e, çalışanlara. Fuggerber'le ilgili benim kitaplarımda e, hayli e, ilgi var. O, o Kraliyet ailesi Victoria çok önemlidir. E, Hanover üzerinden e, dünyanın önemli bütün kraliyet merkezlerine yayılan bir ailedir. Masonik ilişkileri vardır ve Victoria çağı Masonların altın çağıdır. E, dünya Masonluğu e, açıkçası e, onun e, himayesi altındadır. E, buna da tabii e, değinmek gerekiyor. Bundan sonraki söylem e, biraz ham maddenin şekilsizliğine de uygun olarak dağınıp gidebilir. Burhan unutan Etibank, 1987'de Etibank'ı anlatan bir kitap yazmış. Şark kuralları Türk Anonim Şirketi. Etibank'ın kuruluşunu izleyen günlerde ilk ele aldığı işletmelerin başında şark kuralları geldi. Etibank yönetim kurulu 1 Şubat. 1936 tarih ve 812 sayılı kararıyla Guleman Kron yatağının Eti Banka derli sağlanır ve işletme müdürlüğüne Necip hiç Erkin atanır. Meşru Behiç Erkin vardır. Onun ıı, yakın ıı, akrabasıdır. Behiç Erkin ile ilgili olarak birazdan bilgi de vereceğim. 2 Mart 1936 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararıyla yatak işletmeye alınır. En önemlisi 14 Mayıs 1936 tarihinde ilk kazma bulurarak üretime başlanır. Bu sıralarda Alman kuru firmasıyla yılda 30 bin tonluk krom satış için anlaşma yapması kararlaştırılmıştır. Almanlar da devam ediyor şart koşmalar. Ergani e, Guleman'la Ergani Bakır İşletmesinin bulunduğu maden istasyonuna Türkiye'nin o zamanki en uzun hava inişli Alman körü firmasına 257 bin Alman markına ihale edilerek 9 ay içinde çalıştırılın duruma getirildi. Ayrıca oldukça elverişsiz arazi durumuna rağmen 28 kilometrelik Guleman Maden şosesi e, inşa edilir. En önemlisi şu krom cevheri yatak sahaları dünyanın zengin yataklarından olduğu gibi yüzde 48 olan temeliyle yüksek kaliteli cevherlerdir. Hiç orada. Deutsche Bank orada. Sene 24. Sene 36. Kemalizmin nasıl saadet çağrı. <Gülüyor>